Biraz da internet özgürlüğü üzerinden konuşmamızın zamanı geldi. Şimdi Telekomünikasyon Yetişim Başkanlığı tarafından hosting firmalarına, hosting denen yer ne deniyor ona? Yer sağlayıcı firmalara gönderilen yasaklı sözcükler listesi bayağı kapsamlı olarak ortaya çıkıyor. NTV, msnbc.com'dan bir haber bu. Giderek Türkiye'nin zaten e, internetteki, sanal dünyadaki e, özgürlük açısından ciddi bir kötü sicili var. Durmadan kırık not alırken e, ...görenleri şaşkınlığa uğratan yeni bir yasaklı sözcükler listesiyle karşılaştı diye de bir haber var. Bunu be, son haber diye saklamalıydık ama saklanamayacak kadar kapsamlı. Durumun vehameti e, evet. bize o lüksü vermiyor artık. Evet vermiyor. Çok eğlenecek de bir durum yok. Üstelik onu bir başka filtrasyon sistemi yeni getirilmekte olan tepeden inme bir kararlı getirilen bir filtre sistemiyle de birleştirdiğimiz zaman gerçekten de 1984 vari abi egemenliğinin hüküm sürdüğü bir Türkiye'ye doğru bir ciddi haygı yaratan da bir durumu var ama önce istersen yasaklı söz kelimelerle bakalım. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bu da TİB diye kısaltılıyor. Gönderici hanesinde yer at tib.gov.tr adresinin yer aldığı bir tebligat var. Yer sağlayıcı diye. Yani pek çok sözcü yasak listesini almış. Bu Türkiye'nin bitmez tükenmez sorunlarından biridir. Biz Adalılar bunu iyi biliriz çok zamandır. Yani ben neredeyse ilkokuldan beri bu yasak meselesiyle bir şekilde maruz kalıyorum buna. Çeşitli biçimlerde. Bu tabii son teknolojik gelişmeyle de internet meselesi yeni. Hayvan yokmuş mesela. Evet, ilginç şeyler var kelimelerin için. Hikaye yok. Baldız yok. Hikaye olmayınca insanlık da yok olur tabii. Ee, e, dün dün konuşuyorduk şey. daha değil mi kendi mitat zancarla evet. konuşurken. Hikayemiz yoksa biz hikaye de. yok. İtiraf yok. Mesela homemade yok. İngilizce ev yapımı anlamına geliyor. Çıplak yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Nefes yok. Nefes almadan zor olabilir yaşamımız. Olabilir. Ama bu kelime yok internette. Yer isim e, olarak kullanılamıyor yer ismi domain name ve e, güzel bir örnek yasak yok evet bu 1968'in ünlü grafitilerinden duvar yazılarından situasyonist işte inter internasyonel <gülüyor> yasaklamak yasaktır <gülüyor> Asaktır, evet ama ben öyle bir referans verdiğini sanmıyorum e, Tivin niye onları lazım savunmak lazım çünkü Tivin bir açıklaması var elimizde. Okuyayım mı? 3 evet. gün önce e, TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen bir açıklama yapmış. İnternet sitesindeki zararlı içeriklerin kaldırılmasına yönelik olarak 3,5 yılda toplam 62 bin işlem yürütüklerini söylemiş. Beh, beh. Evet, yaklaşık 3,5 yılda Hak ediyorlar maaşlarını. Bu süreci 56,5651 sayılı kanunda ee, Tibe görev olarak verilen çocuk müstehcenliği, kumar, uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde temini, intihara yönlendirme ve Atatürk e hakareti olarak verilen 8 suç için işlettik diyor. E bunu çok iyi yapmışlar. Evet. Ama peki nefesi niye yasaklıyorlar? Ondan sonra bir tavsiyesi var. Şişman da yasak. Şişman da yasak. evet ama o da ilginç çünkü mesela geçenlerde Sağlık Bakanı'nın o bezlere şişman diyelim şeklinde bir açıklaması olmuştu. Ama özür diledi ondan dolayı. Geri aldı onu. İyi o Sağlık bakalım. Tamam o zaman üstüne fazla gitmeyelim ama hani bir internet üzerinde mesela bir domain ismi olarak, bir site ismi olarak yer alamıyor. Yerli ismi de yasaklanmış. Yerli Halklar Bildirgesi'ni konu edinen bir site mesela Burada kuramıyor. Burada sorun sanıyorum şu e, niyet galiba e, kötü yani. Nereden çıkardın? Hayır çünkü sizin aklınıza nefes kelimesi ne çağrıştırıyor bilemiyorum bana nefes almayı çağrıştırıyor. Bana da öyle kaldı ki kimene çağrıştırıyorsa çağrıştırıyor size mi kaldı? Yo öyle değil şimdi bak mesela pic p i c İngilizce'de çok sık kullanılan bir kısaltmayla fotoğraf için kullanılıyor resim altı pic. Bunu herhalde PİÇ diye yazıldığını düşünmüş olacaklar ki bunun da yasaklanması cihetine gidilmiş. Partner de yasak. Hı hı. Bayağı var. T Türk Ticaret Kanunu'nda ortaklık partner falan geçmez mi? Yani mevcut kapitalist sistem... Ortaklıklar partnerlik üzerine kurulu değil mi? Şimdi kuramıyorsun. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bir isim yasak. Adrian ismi. <gülüyor> Ama o bir kadın ismi. Kadın henüz yasak listesine değil galiba. Var. Hatun yasak. Aa doğru. Evet. Gözümden kaçmış. Bazı spor terimleri de yasaklanmış. Frikik mesela? yok mesela. Futbol terimi. Free de yok, özgür anlamına gelen. Beat yok. Beat kuşa. Beat kuşa yok. Gay yok. Her iki yazılışıyla da yok gay. E ile de yazılınca, a ile de yazılınca yok gay. Evet, eşcinsellik de yok. Got yok. İngilizcede get fiilinin geçmiş zaman ya da geçişli hali diye belirtilmiş haberde. Sarışın yok. Sarısın ya da. Allah Allah. Kumral, o da yok mu? Bilmem. Merak ettim şimdi. Bakmak ben, lazım. Bütün bu... listeye bakmak lazım. Evet. Sıcak da yasak. Evet. Sıcak hem İngilizcesiyle yasak, hem Türkçesiyle. sesiyle. Kösesiz mayla iyi de bir şey yapamayacağız bu dönemde. Yani hani e, aşırı sıcak dalgası. Diye... Sıcak havalar Evet. tarzı bir web sitesi adresi alırken bir yasak ihlal ediyor olacaksınız tahminen. Evet. E şey var e, teknologi.com yani tknlj.com sitesinde bazı e, yasak kapsamına giren sitelerin örnekleri verilmiş. Okuyalım mı? Okuyalım. Değişik Mezeler.com. Herkes okusun diye.com. Şok Market.com. Bayram Bilgisayarakademisi.com akademisi .com. sandal destek günal sanal destek ünitesi noktacom forza Beşiktaş noktacom donanım ondan sonra ee, baki reklam noktacom çıtır kurabem kredi kartı borcunu bitir.com burcunu bil.com Anlayarak okuma nokta.com. Evet, bunlar da yasak. Yani çok ilginç. En az 90 bin site hosting denen bu hizmeti veren şirket firmalardan birinin sahibi Murat Deli Gözde şey demiş. Bu sansürlü, sansürlenen, yasaklanan sözcüklerle sınandık bir takım siteleri. En az 90 bini bu yeni çıkarılan ...yönetmelikle hemen yasaklanabileceğini söylemiş bunların. Bu bir yönetmelik değil mi? Hı hı. Yani Telekomünikasyon Kurumu tarafından erişim sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara faaliyet belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Bu 2007 tarihinde varmış zaten yürürlüğe girmiş. Bunun kapsamını mı genişletiyorlar? Ne yapılıyor? Bu yenilik nerede burada. Evet, kapsam genişletiliyor. Yeni kelimeler ekleniyor. Hmm. Yasaklı listesine. Evet, ama şimdi bak, kriterler de belli. Şimdi düşününce ben fikrimi değiştirdim. İnsan onuruna, temel hak ve hürriyetlere saygılı olmalıdır diyor. Şimdi sarışın kelimesini koydun mu? Bunun var mı insan haklarına uygun bir tarafı yani? O insan onuruna? Kesinlikle yok. Nefes kelimesi de aynı şekilde. Hatun olacak iş değil. Animal de yok. Hayvan da yok. Hayvanlar alemini de yasaklamış durumda. Evet. İngilizcesiyle de Türkçesiyle. Hatta Fransızcasıyla filan. Evet. Animal, öyle animal. Büyütücü. <gülüyor> Çok enteresan. Evet. Hakikaten enteresan. Peki. Ee, yani... Bu kelime gruplarını barındıran içeriklerin çıkarılmasıyla ilgili alan adlarının hizmetine son verilmesi ve son durumun mail ile pardon mail ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirilmemesi durumunda ilgili cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB Evet, işte e, herkes telekomunikasyon yasak değil ama telekomunikasyon da yasak olabilir. Ona da bir anlam yüklersiniz, e, müstehcen de olabilecek. Çünkü kelimeler öyle kağıtta durduğu gibi değil, birden fazla bağlamda, birden fazla anlamda kullanılabiliyor. Yarın öbür gün telekomunikasyon kendi adında yasaklamak durumunda kalabilir. Öyle bir meme deniliyor onlara, cing gibi. Oluşursa telekomikasyonun o konuda kullanılması yönünde. Ee, i̇şte sorun da bu zaten. Yani e, kim nasıl anlıyorsa anlıyor, nasıl kullanıyorsa kullanıyor. Size mi kaldı? Abi öyle demez. Onu. Hafızanın deliğine attım gitti bunu. Unuttum bile. Evet. Güzel. X harfi de yasaklanmış. Öyle mi? Evet. XX de yok. Sizin blok vardı. O giriyor mu blok şey kapsamına? Yasak kapsamına. Neydi onun adı unuttum gerçi. Devrim dalgası. Eee işte biraz belki ileride. Devrim dalgası. Blockspot. Şimdi şimdilik Blockspot yasak onun. Blockspot. Yok açıldı o. Açıldı mı Açıldı, açıldı. Evet. Peki, sözlük böyle. Peki bir başka yasaktan da bahsedelim burada. Bu hakikaten insanı yani şey kadar çılgın proje kadar heyecanlandıran başka bir proje bu gelen. Bence gerek. asıl çılgın proje bu. Bu. Bence de bu. Baldız da yasak. Peki. Şey diyelim. Şimdi bir başka durum daha var. O da tamamen şeyle ilgili. Yeni bir yönetmelik de çıkmadı aslında. Bir İnternetin güvenli kullanımına dair usul ve esaslar, ee, üzerine bir usul ve esaslar taslağı var. Bu bir filtreleme yöntemi var, filtreleme programları var. İnterneti e, kullanırken karşılaştığınız içerik işte bu programların e, şeylerine göre, e, şartlarına göre filtreleniyor. E, şu ana kadar sadece internet kafelerinin kullanması zorunluymuş bu filtreleme programlarını. Ama tüm internet kullanıcılarına yaygınlaştırılması öngörüyormuş bu taslak. Evet taslak. Evet yasalaşırsa. Ee, internet hizmeti sağlayan şirketlere abonelerine dört farklı filtreleme seçeneği e, getirme opsiyonu tanıyormuş. Bunlar da işte standart, çocuk, aile ve yurt içi şeklinde dört filtreleme seçeneği var. Abonelerin hepsi bunlardan birini seçmek zorunda. Ya kardeşim ben filtre ne? falan istemiyorum. Diyemiyorsunuz. Diyemiyorsun. Tüm internet kullanıcıları filtrelemeye maruz kalacağını söylüyor. Filtre kelimesi yasaklar arasında var mı? Bilmiyorum. Herhalde yoktur. Ee, gerçi nefes varsa filtrede vardır diye tahmin Olabilir. Neyse e, her ne, seçenek... Nefes kesici diyemiyorsun mesela değil mi? Evet yani e, yasaklar nefesimizi kesti.com Evet. Yok yasak. Her seçenek e, filtrelecek e, siteler listesi BTK tarafından belirlenecek ancak kamuya açıklanmayacakmış. Bu da güzel. Evet yani siz güzel. bir tane seçeneği seçtiniz. Bunun içinde bir filtreleme filtrelenen siteler var ama siz bilmiyorsunuz ne olduğunu. Harika değil mi? Çılgın şey var mı kelimesi yasaklar arasında... Ee, ...bence olabilir o, ona bakmamız lazım. Tam şeye Ben açıp... eminim hatta, yani şeyi akla getirmişse de çılgın geceler falan gibi böyle bir hizmet sunan bir site... Yok, bakıyorum şu anda yok çılgın maalesef. O zaman başbakan rahatlıkla konuşabilir çılgın projeden bahsedebilir şimdilik ama. Evet. Ben öneriyorum ama da girmesini. Yasaklar arasında ve burada peki şeye de gireyim bu açıklanmayacakmış öyle mi? Seni filtre bir mecburi dört filtreden birini tercih etmek zorundasın. Bütün internet kullanıcıları gibi sende ve bunun açıklanmayacak. Ben size ne olmadığını söyleyeyim mi? Ne? Meme kelimesi de yasaklar arasında. Meme kanseriyle ilgili mesela sitelerde. Memeli hayvanlarla ilgili mesela evet. herhangi bir şey yapılanmıyor. Aynen öyle İlginç. Peki e, doktor e, Yaman Akdeniz'de yapılmış ilginç bir bu değerlendirme var bu filtrasyon sistemi ile ilgili olarak bugün Amerikan sesinde voice of Amerika'da vardı ona bir kulak verelim ve başımıza neler geleceğini bu konuların bizde de e, programda yapmış olan dostumuz Yaman Akdeniz nasıl bir filtrasyondan geçeceğimizi anlatıyor öncelikle benzer bir filtreleme sistemi yani hükümet dayatma usulüyle kullanılan bir benzer sistem Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi ve üyesi olmaya çalıştığı Avrupa Birliği çerçevesindeki ülkelerde bulunmayan bir sistem bu sistem 22 Ağustos sonrasında bütün ev Evlerinden internet kullanılacak, aboneler tarafından kullanılmaya zorunlu tutulacak bir sistem. Sistem içinde farklı opsiyonlar var fakat sistemin dışında kalmak mümkün olmayacak. Yani hükümet tarafından öngörülmüş dört filtreden bir tanesinin kullanılması mecburi hale geliyor. Birincisi... Standart bir profil. Bu mevcut mevzuat çerçevesindeki erişim engellemeleri içeren bir sistem. Ondan sonra karşımıza bir aile profili çıkıyor. Bu aile profilinin içinde kullanılan bir kara liste e, söz konusu. Bu kara listeye eklenecek yani mahkeme kararı ile erişime engellenmemiş fakat ...BTK ve TİP Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanacak. Ekstra bir kara liste olacak. Bu kara listenin içinde hangi siteler yer alacak? Hangi standartlar ya da kriterlere göre bu kara liste oluşturulacak? Bu BTK kararında hiçbir şekilde belirtilmemiş. Ne olacağını bilmiyoruz. Üçüncüsü bir çocuk profili oluşturuluyor. Bu çocuk profilini de oluştururken bir beyaz liste kullanılıyor. Bu şu anlama geliyor. Beyaz liste hükümet organları tarafından yani BTK ve tip tarafından oluşturulacak ve çocuk profilini kullanan çocuklar sadece ve sadece bu kurumların onayladığı sitelere girebilecek örnek vermek gerekirse Facebook bu profilin dışında bırakılırsa kesinlikle ve kesinlikle bu profili kullanan çocuklar Facebook'a anneleri ve babaları izin verse dahi kullanamayacaklar. Bir de karşımıza yurt içi profili çıkıyor dördüncü profil olarak. Onun da tam olarak ne olduğu belli değil fakat anladığımız kadarıyla sonu TR biten Sitelere sadece bu profil üzerinden girilmesine izin verilecek. Bu da tabii sansür söylemini ve ortaya çıkartıyor. Kendi görüşümde benim bunun tamamen bir internet sansür altyapısının oluşturulmaya çalışılması olarak değerlendiriyorum ben bunu. Seçme şansımız olsa dahi çoğunluğun aile profilini kullanacağını düşünüyoruz. Çünkü 5 kişinin olduğu bir aileyi düşündüğümüz zaman 5 Farklı internet kullanıcısının sistem farklı profiller kullanmasına izin vermiyor. Yani sadece abonenin tercih ettiği ya da seçtiği profil kullanılmak zorunda bırakılmış kullanıcılar. Bu da büyük bir çoğunluğun aile profilini kullanmaya zorlanması anlamına geliyor. Kara hangi sitelerin yer aldığını ancak girmeye çalıştıkları bir siteye giremedikleri zaman fark edecekler. Fakat Biyanet, bir alternatif haber kaynağı olan Biyanet, bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde bir dava başlattı. Bu çok önemli bir dava. Çünkü alternatif haber kaynakları ya da muhalif sitelerin, ki ben bunun içine kendi cyberrights.org.tr sitemi de ekliyorum. Çünkü hükümetin özellikle, İnternet sansür politikalarını eleştiren bir site olduğu için bu içeriği ya da standartları ya da kriterleri belli olmayan kara listeye bu tip sitelerin de eklenmesi mümkün olacak. Evet bu aslında bilgi teknolojileri ve iletişimin kuruluna aldığı bir karardır. Yani bu bir yönetmelik bile değil. Resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmelik ya da kanun değil bu. Bu bir kararla Türkiye'nin tüm internet kullanımını etkileyecek bir karar alınıyor. Ve e, bu e, böyle bir kararın e, meclis tartışması yok, kamuoyu tartışması yok, kamuoyundan görüş alınmamış ve tamamen dayatma yoluyla hazırlanmış. Evet baya iyi değil mi? Bu Son doçent derece. doktor Yaman Akdeniz'de Bilgi Üniversitesi e, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve bir e, kanun yönetmelik şöyle dursun bir tip kararıyla Türkiye e, neydi telekomünikasyon iletişim birliği midir nedir adı bir kuruluşun kararıyla dört kategoriye girmek zorunda olduğu bütün Türkiye'deki milyonlarca ve milyonlarca internet kullanıcısının ve bundan böyle de bu belirsiz kriterlere bağlı kalacağını söyleyen bir kararname ferman diyebiliriz peki şey var mı tiyatrosu.net yasaklar arasında var mı henüz yok 1984.net e, o da henüz yok. İleride ama olabilir. Neden olmasın? Keyfi nasıl olsa kamuoyuna açıklamaya zorunlu yok. Filtre, Filtrasyon kapsamına alınan siteleri. Asıl çılgın proje bu. Bana sorarsan. Ne çılgın... projesi diyebiliriz bunun adına? Tib. Çok şey oldu. <gülüyor> İlhamdan yoksun oldu. <gülüyor> Daha güzel bir isim bulabiliriz bence. Şimdi denemeyelim. Evet, <gülüyor> düşünüyordum Allah başka yasakları takılabiliriz çünkü. <gülüyor> evet, kendimizi koruma altına alalım ve e, artık gidelim bence. Zaten bunun üzerine tek kelime bile edebileceğimiz insanlar evet, yani daha haber var aslında benim elimde ama yani takatim yok. Öyle benim söyleyeyim. bir şeyim kesildi ama söyleyemeyeceğim. İnterneti bırakacağım söyleyebiliyorsunuz nefesiniz kesildi. Ama ha. yazamazsınız. <gülüyor> evet. Nefes kesici bir haberle bitir başka hiçbir şey söyleyemez bunun üstüne evet haklısın.